Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli arkadaşlar, bugün Rabbimizin güzel isimlerinden, mümin ismi üzerinde duracağız. Kitabımızı biliyorsunuz, 99 Esma Sonsuz Mana kitabını okuyarak ve elimizden geldiğince kısa açıklamalarla ee, yapıyoruz bu vazifeyi. Ee, şimdi mümin ismi e, tabi Rabbimizin her bir ismi bizi heyecanlandırmakla beraber e, mümin ismi e, bilhassa e, iç dünyasında çeşitli çeşit korkuları olan e, bu kendinden kaynaklanabilir, dışarıdan kaynaklanabilir fark etmez. Aslında çoğu zaman kendimizden kaynaklanan korkuların kaynağını dışarıda zannederiz. Ee, ama ben e, o detaylara girip e, haddim olmayarak e, psikolojik çözümlemeler yapmaya kalkışmamalıyım. Sadece bir işaretle yetineyim. E, dolayısıyla bu içimizden ve dışımızdan gelen korkular e, hayatımızı zehir eden, yaşadığımız anı e, takdir etmekten, o anın bize verdiği, <gülüyor> E, ihsanları, lütufları e, idrak etmekten ve o huzuru e, yaşamaktan bizi, bizi men neden bizi mahrum eden en mühim faktörlerin başında geliyor korkularımız. E, mü'min ismi de Rabbimizin e, iki boyut var. Bir, e, güvenilen demek. Yani biz Allah'a güvendiğimiz için Ondan gelen bilgiye güveniyoruz. Onun gönderdiği peygamberlere güveniyoruz. Hepsinden önce onun yarattığı bu alemde başımıza gelen yaşadığımız her şeyin hayırla sonuçlanacağına güveniyoruz. Dünyanın iyi bir yer olduğuna güveniyoruz. Hayatı seviyoruz ona güvendiğimiz için yani. Saymakla bitmez bunlar. Bir de ikinci boyutu güven veren demek mümin ismi. Yani bu bizi korkularımızdan kurtaracak olan, bizi iç dünyamızda bir emniyete ulaştıracak olan, burada ahmakça ve işte gerçek tehlikeleri görmezden gelen, gidişatını hiç değerlendirmeyen ve sonunu fark etmeyen bir iyimserlikten bahsetmiyorum. Yani bütün olan bitene rağmen, aksaklıklara rağmen, işte iniş çıkışlarına rağmen, hayatın, kimi zaman yapamadığımız, ulaşamadığımız e, hedeflerimize rağmen, yine de e, hayat hakkında iyi düşünmek, e, korkularımızı, endişelerimizi aşabileceğimiz, onları e, kendi hayrımıza dönüştürebileceğimiz e, şeklinde bir güvene ulaşabilmek, işte bu Rabbimizin mümin isminin tecellisi ile mümkün <gülüyor> şimdi şöyle başlamışız e, bu bölüme biraz gözden geçirdim sizinle konuşmadan önce e, ve hakikaten böyle çok fazla ekleyecek bir şey bulamadım e, bu, bu se yani kendi seviyem için söylüyorum e, oradan aktarayım elimden geldiğince demişiz ki korkaklık bütün ruhsal rahatsızlıkların temel sebebi İnsan neyden korkar arkadaşlar? Yani işte mikroptan korkar, karanlıktan korkar, terk edilmekten korkar, hastalıktan korkar, işte çocuğunun akıbetinden korkar, ne bileyim iflas etmekten korkar, beğenilmemekten, sevilmemekten, aranıp sorulmamaktan korkar. Herkesin kendine göre sayısız korkuları var. Acizane kanaatim arkadaşlar. O içimizdeki korkak kişiyi, yani o iç benimizi mümin ismiyle ve tabii başka daha sağaltım yolları var. Onların hepsi de aslında mümin isminin tecellisidir. Yani bir insanı korkularından kurtaran bir psikoterapi de mümin isminin tecellisidir. Allah'ın yarattığı bir şifadır yani bu anlamda söylüyorum. Bunlardan, bunları kontrol altına aldığımızda bu korkuları makul seviyeye çektiğimizde hayat bambaşka yani siyah beyaz bir fotoğrafın birdenbire renklenmesi gibi ve o etrafımızın aslında ne kadar çok nimetle donatılmış olduğunu birdenbire bir perdenin kalkıp bu nimetleri birdenbire görebilmemiz gibi hayatımızda çok büyük bir e, değişiklik oluşturacaktır. Yani görünür görünürde şartlarda hiçbir şey değişmese de e, işte ailemizdeki sorunlar olabilir, ekonomik sıkıntılarımız olabilir, sağlıkla ilgili, sosyal konularda, dünyada olup bitenlerle ilgili bunaltılarımız olabilir. Bunların hiçbiri değişmese de arkadaşlar o en temelimizde içimize kök salmış olan e, o korkak kişiden, o korkak zihniyetten ee, tekrar ediyorum, tamamen değil ama e, onu böyle makul bir yere e, yerleştirebildiğimizde e, hayatta hiçbir şey değişmese bile bizim huzurumuz, dünyaya bakışımız e, kendimizi ayaklarımızı yere sağlıklı ve sağlam bir şekilde baş, basışa, basabilmemiz baştan sona değişecektir. E, acizane kanaatim belki buna Elbette, belki düzeltiyorum, elbette buna e, profesyonel <gülüyor> sahanın, e, uzmanlarının ekleyecekleri, çıkartacakları şeyler vardır ama ben bir hatırlatma yapmış olayım. Benim gözlemim, yani gerek kendi iç dünyamda, hani afak ve enfüste deniyor ya, gerekse sosyal hayatta benim gözlemim e, bizim rahatsızlıklarımızın pek çoğunun temelinde e, korkularımız ve giderek de korkak bir karaktere dönüşen iç benimizin olduğu kanaatindeyim. Korkak insan için korktuğu şeyin gerçekte korkulacak bir şey olup olmaması önemli değildir. Yani biliyorsunuz işte ya neden köpekten korkuyorsun dersiniz birine veya işte kediden korkacak ne var ya da örümcekten korkacak ne var. Yani örümcek seni yiyecek mi işte, kedi seni ne yapacak diyebilirsiniz. Biliyorsunuz fobilerde arkadaşlar... Ee, korkulan şeyin makul olup olmaması önemli değil. Yani mantık yoluyla onu ikna edemiyorsunuz. O korkudan vazgeçiremiyorsunuz. Dolayısıyla korkak insan için korktuğu şeyin gerçekte korkulacak bir şey olup olmaması önemli değildir. Korkaklar korkak oldukları için korkarlar. Hem de her şeyden. Hastalanmaktan, beğenilmemekten, rızık endişesinden, mevkilerini, şöhretlerini, sevdiklerini, güçlerini kaybetmekten. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da arkadaşlar özellikle bu rızık endişesi bağlamında geçiyor Ayet-i Kerim'e. Ali İmran Suresi 175'te e, ama benim acizane kanaatim korkunun şeytandan olduğunu e, açıkça söylüyor. Yani şöyle dediğimi zannetmeyin yani bu korkaklar işte şeytanın esiri olmuşlar. Hayır yani şeytanın telkinleri sonucu biz e, korkuları, Besler, büyütür ve o korkularla hayatımıza yön vermeye başlarız. Şimdi bakın ayet-i kerimenin metninde Cenab-ı Hakk'ın Rabbimizin seçtiği ifadelere inne mâ dâlikumuş şeytânû yuhavvifu evliyâe'' ''Bu şeytan var ya diyor, o kendi dostlarını korkutur.'' İşte mesela ölüm korkusuyla cihattan uzak durur. Fakirleşeceğim korkusuyla sadakadan, infaktan, zekattan, yardımlaşmadan, akrabayı, akrabaya, konu komşuya yardım etmekten uzak durur. Ee, şeytan telkin eder yani. İşte nereye kadar sen bakacaksın, nereye kadar sen vereceksin, işte ver ver ne olacak bunun sonu der. Ee, işte sen mesela bize bunu çok, <gülüyor> bize buradan gelir şeytan. İşte sen ne güzel hizmet ediyorsun ee, pisi pisine hayatını riske atma, yaptığın hizmetlere bak, işte başka şeylere bak, ee, ilimle uğraşanlara, hakeza. Yani böyle şeyler söyler şeytan. فَلَا <gülüyor> تَخَافُوهُمْ Rabbimiz diyor ki bakın, ondan, onlardan korkmayın yani. ve <gülüyor> وَخَافُونِ Benden korkun. Burada e, tahminim. Kur'an tahmin üzere yorulmaz ama hatırladığım kadarıyla diyelim. Hum gelmesi yani şeytanın da tekil olmadığını, bize bu korkuları telkin eden şeytanın tek bir fertten, tek bir kişiden ibaret olmadığını Biliyorsunuz orduları var şeytanın İns, insanlar ve cinlerden oluşan yani bu iç dünyamızdan gelen evhamlar olabilir dışarıdan söylenen sözler olabilir işte o sosyal medyada şurada burada okuduklarımız olabilir büyük bir kalabalık var orada yani bize sürekli dünyayı Hayatı, işte kazanmayı, biriktirmeyi, sahip olmayı, paylaşmamayı teşvik eden, bunu makul gösteren, bunu akıllılık olarak gösteren büyük bir ordu var orada yani. Onlardan korkmayın diyor Cenab-ı Hak. Ve <gülüyor> kâfûnî, benden korkun. Hiç sadaka vermemiş, hiç iyilik yapmamış olarak benim huzuruma gelmekten korkun mesela. Bunu ben ekliyorum. Şimdi şurası çok kıymetli bizim bulunduğumuz konu açısından İn kuntum mu'minin Eğer müminler iseniz Gördünüz değil mi? Burada şimdi mümin sıfatı yani Cenab-ı Hakk'ın ismiyken biliyorsunuz zaten de hepimizin sıfatı mümin aynı zamanda. Eğer müminler iseniz Mümin kelimesinin Türkçesinde biz onu iman eden diye çeviriyoruz değil mi? Aslında aynı zamanda güvenen demek. Eğer Allah'a güvenen, Allah'a inanan lar iseniz o şeytanlardan o telkinlerden değil benden korkun ve unutmayın ki sizi hayır o hasenattan her türlü iyilikten e, ibadetten efendim affetmekten ya da ne bileyim vermekten bağışlamaktan alıkoyan bütün o telkinler şeytanların telkinleridir diyor ayet-i kerime. Ne kadar üzerinde durulsa, ne kadar detaylı düşünülse hak eden bir ayet-i kerime. Şeytanın korkutmasına maruz kalanlar akıl almaz şeylere sığınmaya kalkarlar. Şirk mesela buradan beslenir. Yani şöyle düşünün sizin için sağlık hayatta en önemli hedefse Böyle insanlar var. Hele benim yaş grubumda yani çevremde bakıyorum. Oturuyoruz, kalkıyoruz. Hep hastalık, hep doktor, hep iyileşme, hep anti aging, hep böyle destekler vesaire vesaire. Tek gündem maddesi neredeyse. Efendim, şimdi bu yani hastalanma korkusu, yaşlanma korkusu. Tabii bunların hepsinin arkasında aslında ölüm korkusu var da kimse dürüstçe onu dile getiremiyor. Bu korkuya maruz kaldığınız zaman ve bunu artık içselleştirdiğiniz zaman, benimsediğiniz zaman bu korkuyor arkadaşlar. Faraza uyduruk bir şey. İşte birisi bir ilaç öneriyor veya bir... Biz görüyorsunuz bunları artık dijital dünyada. Saçma, sama, saçma sapan, efendim hatta bazen böyle işte şirk sayılabilecek bir takım yollarla bize sağlık vaat ediyor. Ya da ne bileyim uzun ömür vaat ediyor vesaire. İşte bunları çünkü sağlık onun için bir numaralı öncelik olduğu için bakın itikadının süzgecinden bile geçiremiyor. Ya ne yapıyorum ben? Bu benim inançlarıma uymuyor. Veya bu Önerilen madde helal değil. Yani ben bunu yemem, içemem demiyor değil mi insanoğlu? Sağlık ve hayat bir numaralı önceliği olduğu zaman. Şirk de buradan besleniyor. Yani birileri bize korkularımızı kullanarak, bu tarih boyunca da böyle olmuştur. İnsanlar işte yıldırımlardan korkmuş, vahşi hayvanlardan korkmuş. Yani şirkin kökenine bakın. Derinlemesine tahliller yapan işte ansiklopedi maddeleri olabilir, akaid kitapları olabilir, felsefi metinler olabilir, antropolojiye bakın mesela antropolojiden bahseden eserlere bakın. Bütün o putların arkasında arkadaşlar ya şiddetli korku vardır ya şiddetli sevgi vardır. Ya bir şeyi çok sevdikleri için ilahlaştırmışlardır ya da çok şiddetli korkularından kurtulmayı onlara vaat ettiği için bir şeyleri ilahlaştırmışlardır. Ya da onlarda böyle bir kurtuluş ümidi vehmetmişlerdir. İşte şirk buralardan beslenir. İnsanları şirke sürükleyenler onların bu marazi korkularından yani bu hastalıklı korkulardan güç alırlar. Korkaklık Aynı zamanda içinden münafıklığın da ürediği bir zemindir arkadaşlar. Bunu acizane kanaatim yani Kur'an-ı Kerim'de münafıkların çok yoğun anlatıldığı yerler var. Gerçekten bütün insan tipleri içerisinde en detaylı olarak münafıklığın işlendiğini görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Baktığımızda bütün o davranışların o ikiyüzlülük, o çıkarcılık o yalancılık, o düzenbazlık bunların hepsinin temelinde korkuları vardır. Yani açıkça İnkar da edemiyorlar. Niye? Ya buradan gelecek bir menfaati kaybedersek, ya bunlar kazanırsa. Yani kafirler bile hani şeref bakımından, münafıklardan daha şerefliler. Çünkü inandıkları şeyi açıkça, dürüstçe, çekinmeden ve onun sonuçlarını göze alarak ifade edebiliyorlar. Korkak karakter doğası gereği yalancı, ikiyüzlü ve hain olmaya mütemayildir. Şimdi burada karakter demişken, ee, şunun da e, altının çizilmesi lazım. İnsan sonradan mı korkak olur yoksa biz bir takım korkularla mı doğuyoruz? Bu konuda e, yapılmış çalışmalar var elbette. Mesela aklıma ilk gelen Harriet Lerner'ın Korku Dansı kitabını tavsiye ederim. Ee, başka daha akademik metinler de var e, bu konularda yazılmış. Bildiğim kadarıyla söylüyorum yanlış çıkarsa o yanlışı kabul etmeye hazırım. Bildiğim kadarıyla arkadaşlar korku insanda temel bir duygudur. Yani biz dünyaya geldiğimizde mesela en azından reflekslerimiz yani ateşe uzandığımızda elimizi otomatik olarak çekiyoruz. Yani varsın yansın demiyoruz değil mi? Reflekslerimiz hayatta kalma içgüdüsü, ölümden korkma, ölüme bizi ölüme götürecek şeylerden, tehlikelerden otomatik olarak korunmaya çalışma. Yani böyle bir refleksle dünyaya geliyoruz. Ama neyden korkacağımız... Bizim bütün daha sonraki bilinçli seçimlerimizin korku motiviyle mi belirleneceği yetiştirilme tarzımızdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani bu yüzden çocuklarımızı korkuyla sadece, bazen korku da gerekebilir. Çünkü dediğim gibi hani böyle hiçbir hiçbir şeyden korkmamak. Yani ben işte bağımlı olmam diyor. Ben bu, bu maddeyi de kullanırım. Ben bağımlı olmam. Hiçbir şeyden korkmuyor. İşte ben kumarda oynarım, kazanırım sonuçta. Ben kaybetmem, iflas etmem, kumarbaz olmam ben diyor. Yani bütün alkolikler mesela kendilerini, çoğu kendilerini alkolik olarak tanımlamıyorlarmış. İşte ben diyor mesela saat 12'den sonra içmeye başlıyorum. Alkolik olsaydım kalkar kalkmaz içmeye baş, başlardım diyor. Dolayısıyla bir insanın, yani hiçbir şeyden korkmaması aslında ideal bir durum değil. Ee, tekrar ediyorum bu korkuların mantıklı, doğru, hakikat olan bir yere dayanması gerekiyor. Bir bilgiye dayanması gerekiyor. Bir, bir de benim acizane kanaatim arkadaşlar bu korku konusuyla çok uğraşmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Ee, Korktuğu şeyden nasıl korunacağına dair de yine makul. Yani demin bahsettiğim büyüler, büyücüler, şirk inançları gibi değil. E, ilme dayalı kitabi bir yol kendisine gösterilmiş olması lazım. Yani mesela cehennemden korkmak bu, bu açıdan sağlıklı bir korkudur arkadaşlar. Ben cehennemden korkmalıyım çünkü oraya doğru gidebilirim hiç korkmazsam. E, i̇kincisi bu korku beni hasta etmez çünkü ondan nasıl korunacağımın kitabi bir bilgisi var. Sağlıklı güvenilir bir bilgisi var yani. Ne yaparsam cehennemden korunurum. Bunun bilgisi var. İşte bu iki şartı taşımayan korkuların ben insanı hasta eden korkular olduğunu düşünüyorum. Ama korku konusu o kadar kolay dönüşebilen bir şey ki. Yani yine acizane kanaatim. Kendi gözlemimi söylüyorum. Eğer o korkuyu doğru düzgün bir şekilde ele alamıyorsanız arkadaşlar korkular... Yani korktuğunuz şeyler değişiyor, korkaklığınız değişmiyor. Yani geçmişte babasından korkan, bugün patronundan korkuyor, kocasından korkuyor. Ne bileyim, geçmişte işte başka bir şeyi kaybetmekten korkan, bugün işte para biriktiriyor, hiçbir şeyi atamıyor vesaire vesaire. Yani tekrar ediyorum, haddimi aşan şeylere girmek istemiyorum alanlara. Ama korkaklık... Ee, objesi değişiyor sadece. Karakter olarak değişmiyor yani. Eğer korkak bir insan olarak yetiştirilmişsek bu yüzden çocuklarını terbiye ederken annelerin bu korku konusunda hani böyle kuyumcu terazisi gibi tartarak sözlerimizi, ifadelerimizi ee, kullanmamız gerekiyor. Benim kanaatim arkadaşlar çocuklara gerçek olmayan hiçbir şeyle korkutmayın. Ee, mesela bu çok sorulur biz e, e, sonuçta asıl görevimiz dini anlatmak olduğu için bize çok sorulan bir sorudur işte çocuklara cehennemle korkutalım mı Allah'ın işte çarpması Allah'ın gazabı e, ile korkutalım mı hayır çünkü o zaman yalan söylemiş olursunuz çünkü hiçbir çocuk cehenneme gitmez hiçbir çocuğu Allah çarpmaz hiçbir çocuğa Allah gazap etmez bütün bunlar değil mi yani reşit olduktan sonra başlar. Mükellef diyelim. Mükellef olduk reşit kelimesi bugün 18 yaşta anlaşılıyor. Mükellef olduktan sonra başlar. E, dolayısıyla siz bir çocuğa, 5 yaşındaki, 6 yaşındaki bir çocuğa yalan söylersen çarpılırsın. Bak bana yalan söylüyorsun. Sakın yalan söyleme. Yalan söylersen çarpılırsın. Allah seni çarpar dediğinizde siz yalan söylemiş oluyorsunuz. E, dolayısıyla çocuklara da bu korkuları, işte ne bileyim elini yıkamazsan hasta, hasta olabilirsin yani el, ellerimizde çok fazla mikrop var. Eve geldiğinde dışarıdan elini yıkamazsan, elini yıkamadan yemek yersen hasta olabilirsin. Mesela bu gerçek bir şey. Bunu söyle, bunu söylemeliyiz. İşte ne bileyim yalan e, e, söyler, mesela ben şunu söylerdim çocuklarıma yalanla ilgili e, ama dediğim gibi ben bir psikolog ya da pedagog değilim. Siz yine de bunları e, rezervli kabul edin. E, derdim ki yani yalan söylediğiniz zaman karşınızdakini kandıracağınızı zannedersiniz. Ama herkes sizin kadar akıllı. Bunu unutmayın yani. Bu yüzden insanları yalanla kandırmaya asla kalkışmayın. Hani Yalan söylemeyin anlamında. Tabii o yine çocukların kendilerini yalan söylemek zorunda hissetmeleri bilinçli bir şekilde. Şunun 4-5 yaşındaki çocuğun yalanı yalan değildir yani. Ve biraz bilinç uyandıktan sonra kendilerini yalanla korumaya çalışmalarının arkasında da bizden korkmaları olabilir. Yani işte neden korkuyorlar bizden? Bize niye doğruyu söyleyemiyorlar? Doğruyu söyledikleri zaman ne olacak yani? O vazoyu o kırmışsa ve bunu bize söylemişse başına ne gelecek bu çocuğun? İşte bu konularda biraz dönüp kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Ne dedik? Korkak karakter doğası gereği yalancı, ikiyüzlü ve hain olmaya mütemayildir. Eğer bu korkaklık artık bizim bütün davranışlarımızı yönlendiriyorsa, yani karakterimiz haline gelmişse bir süre sonra efendim münafıklığa kadar gidiyor, hainliğe kadar gidiyor. Bazı fiziksel özellikler bazı spor dalları için nasıl bir elverişlilik oluşturursa, yani işte vücut yapısına göre spor yönlendiriyoruz değil mi çocuklarımızı korkaklık da münafıklık için öyledir yani her korkak münafıktır değil yani her uzun boylu basketbolcu olacak değil her güçlü kuvvetli sağlam yapılı güreşçi olacak değil ama işte siz basketbol oynamak istiyorsanız güreş yapmak istiyorsanız veya ne bileyim başka bir spor yapmak istiyorsanız ona uygun bir vücut yapısı sizin için bir elverişlilik anlamına geliyor korkaklıkla münafıklık arasında da böyle bir ilişki var İnsan kişiliğinin doğasını inceleyenler bize güven arayışının asıl ve temel bir ihtiyaç, korkunun ise psikolojik bütünlüğün zedelenmesinden doğan arzi bir hal, arzi geçici sonradan olan demek bir hal olduğunu söylüyorlar. Bir arıza var yani orada. Demek ki güven arayışı insanda temel bir ihtiyaç. Biliyorsunuz işte Maslow'un ihtiyaçlar piramidine baktığınızda bunu görürsünüz. Korku ise psikolojik bütünlüğün zedelenmesinden doğan arzi bir hal. İşte bu nedenle ve çok şükür ki Rabbimizin isimleri içinde korkutan anlamına gelen bir isim yokken güven veren anlamında mümin ismi var. Bu durum Allah'ın korkutmasının Arzı ve şartlara bağlı güven vermesinin ise zatının gereği asli bir özellik olduğunu gösterir. Allah'tan elbette korkulur ama o korkuttuğu için değil. İnsanı Allah'tan korkutan şey kendi yapıp ettikleri ve davranışlarının neticesi olarak kendisine önceden bildirilen akibettir. Yani işte diyetinize dikkat etmemişseniz. Tahlilinizde şu sonuçlar şöyle çıkacak. Şimdi tahlil sonuçları açıklandı, doktora gittiniz, böyle içinizde bir endişe. Orada neden korkuyorsunuz? Yani tahlil sonuçlarını bildiren cihazdan mı ya da o sonuçları size yorumlayacak olan doktordan mı? Neyden korkuyorsunuz? Kendi yanlış beslenmenizden korkuyorsunuz. Aslında en temelinde o var, onu söylemeye çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de sayısız ayette Allah dostlarının ahiretteki durumu anlatılırken... Bu çok yerde geçer arkadaşlar. Burada iki ayeti örnek olarak vermişiz. Yunus suresi 62. ayet mesela. İnne اَلَا اِنَّ evliya, اللّٰهِ لَا alehim ve وَلَا هُمْ O gün onların hiçbir korku ve üzüntüsünün olmayacağı bildirilir. Yani Kur'an-ı Kerim'de benim görebildiğim arkadaşlar özellikle mahşer meydanı için en büyük ödül bana göre mahşer korkusunu Cenab-ı Hakk'ın bazılarına yaşatmayacak olması. Cennetliklerin hiçbir korku ve endişe yani ne bir üzüntü La Hafun alehim hiçbir korku ve endişe yok Ve Lahumyhsenin ve hiçbir hüzün de yok onlar için. Yani ne geleceğe dair bir kaygıları var, Ne geçmişte olup bitmiş olan şeylere veya şu anda olup biten şeylere karşı bir üzüntüleri var bir mahrumiyetleri var. Bu mükemmel bir hayat yani işte o mükemmel hayat sadece cennette var. Arkadaşlar oraya da gidişin yolları belli yani şans değil kurara çekilmeyecek efendim ne bileyim elinizde olmayan sebeplere bağlanmamış işte sadece zenginlere mahsus değil sadece alimlere mahsus değil sadece şehitlere mahsus değil yani o kadar çok seçenek var ki bizi cennete götüren her bir insan için mümkün yani o hayat mümin güven duyulandır demişiz bir ara başlık olarak. İnsanın yapıp ettikleri sebebiyle başına geleceğini tahmin ettiği akıbetinden korkması anlamındaki havf ile Allah Teala'nın zatı hakkındaki bilgiye dayanan yüksek saygıdan doğan, doğan haşyet, Kur'an ve hadiste olumlanan duygular olmakla beraber insanın Allah'tan ümidini kesmemesi de istenir. Uzunca bir cümle. Buna da Zümer suresinin 53. ve Yusuf suresinin 87. ayetlerini örnek vermişiz. Şimdi burada ne anlatıyoruz? Ee, korkuyu ifade eden iki kavramı ele almışız. Biri Havf. Havf başımıza gelecek olanlardan korkmak. Ama onun temel sebebi bizim yapıp ettiklerimiz. Yani öyle bir gidişatımız olmuş ki acaba bizi orada ne bekliyor bu Havf? Bir de e, ister hayır üzere, istikamet üzere yaşayalım ister günah üzere yaşayalım fark etmez. Yani bütün insanlar için geçerli olan haşyet. Haşyet de Allah'ın makamı ve zatını tanıdıkça, onun gücünü, kudretini tanıdıkça e, o makama doğan yükse duyulan yüksek saygıdan doğan bir e, yani saygı ağırlıklı bir korku haşyet. İşte bu iki korku Kur'an'da olumlu e, nitelikler olarak zikrediliyor. Fakat hiçbir zaman Allah'tan ümidi kesmeye götürmemeli korku insanı. Durum, çünkü ayetler Allah'tan sadece kafirler ümit keser diyor. Niye? Çünkü sen Allah'ı zaten tanıyorsan onun ne kadar affedici olduğunu, ne kadar merhametli olduğunu, kusurları örteceğini, efendim, hiçbir günah bırakmayacak şekilde affetmek için bahane arayacağını insanlara bunları da biliyorsundur. Durumu ne olursa olsun, yani ne kadar günah işlemiş, ne kadar yanlış yaşamış olursa olsun her insanın kendini düzeltme, şansı var. Eee şey yani Azrail'le karşılaşmadığı sürece yani ölümle burun buruna gelmeden önce her insanın yaşı kaç olursa olsun, ne kadar günahkar olursa olsun, kendini düzeltme şansı var. Mesela düşün kaç tane isim var bununla ilgili. Tevvab, Gaffar, Afu, Rahim, Kerim, Gafur ve daha pek çok isimlerin tecellisiyle Allah'ın affını kazanma ümidi vardır. İşte inanan insana bu ümidi bahşeden isimlerden biri de mümindir. Rabbimizin zatına duyulan sonsuz güveni, yani ben, benim için, Allah Teala'nın dilediği hiçbir şey benim aleyhime olamaz, indirdiği kitap benim aleyhime olamaz, Onun seçtiği peygamber bana yanlış bir yol göstermez. Efendim yani çünkü Allah'a güveniyorum yani ve Onun yarattığı bu alem, bu evren iyi olabilir, iyiye gidebilir. Efendim o güven duygusunu hiçbir zaman kaybetmemek gerekiyor çünkü Allah'tan ümit kesmek anlamına geliyor. Bu sonsuz güveni ifade eden mümin ismi emene kökünden türemiştir. em emniyet, güven içinde bulunmak, korkusuz olmak anlamındadır. Bu kökten türeyen bir isim olan mümin, başkalarının güven içinde olmasını sağlayan sözüne ve vaadine güvenilen demektir. Yani bu hem Rabbimiz için, onun sıfatı şu anda onu okuyoruz zaten, hem de bize Kur'an-ı Kerim'de inananlara sıfat olarak seçilmiş bu isim. Yani Rabbimiz bize mümin demiş. O zaman bizim için ne anlama geliyor? İşte onu da konuşacağız. Başkalarının güven içinde olmasını sağlayan sözüne ve vaadine güvenilen demektir. Bu ismin tecellisi olan güven, yeryüzündeki hayatın devamı için o kadar temel bir gerekliliktir ki, Allah Teala'nın Halik isminin tecellisiyle yarattığı bu alemdeki hayat, onun mümin isminin tecellisiyle devam etmektedir denir. Çünkü güven duygusunun bitmesi, Yaşama duygusunun, arzusunun sona ermesine sebep olur. Bu da hayatın sonudur. Yani düşünün işte siz bir e, restoranda, bir otelde, herhangi bir yerde yer ayırtıyorsunuz. Bakın, yer ayır, telefon açıp yer ayırtıyorsunuz. Bu onlarla sizin aranızdaki bir güven ilişkisidir. Yani güvenin olmadığını düşünün yeryüzüne. Güvenin kalktığını düşünün. Kimsenin kimseye hiçbir şekilde güvenmediğini en basit işte bile düşünün. Bunun yavaş yavaş hayatımızdan güvenin çekilmesiyle özellikle büyük şehirlerde daha kozmopolit yerlerde hayatın ne kadar zorlaştığını ve bize bunun ne kadar ağır geldiğini görüyoruz değil mi arkadaşlar? Güven duygusunun bitmesi yaşama arzusunun sona ermesine sebep olur. Mesela bu intiharlarda da çok dikkat edilen bir ayırt edici özelliktir. Yani herhangi bir dozda iyileşmeye dair bir ümidi olanın kolay kolay intihar etmeyeceği söyleniyor. Mümin aynı zamanda inanıp tasdik eden, doğrulayan anlamlarına gelir. Bu e, yönüyle bizzat Rabbimiz tarafından kendi kitabında Allah'a ve elçilerine inananlara isim olarak verilmiş ve insan Rabbinin isimlerinden biriyle vasıflandırılarak onurlandırılmıştır. Bunu söyledik az önce. Bu yolla adeta Rabbimiz bizde görmek istediği ahlakı bizim için isim yaparak bize telkin etmekte. Yani böyle olun demekte. Müminlerden taşıdıkları bu sıfatın zorunlu sonucu olarak sözüne, vaadine, ahlakına güvenilir, çevresinde itimat uyandıran biri olmalarını beklemektedir. Efendimizin Mekke halkının daha peygamberlikten önce verdikleri emin ismi de aynı kökten gelen bir sıfattır ve onun karakterinin bir neticesi olarak tüm insanların kendisine güvendiğini, yani onu tanıyan herkesin ona güvendiğini ifade eder. Emin, fe'il vezni nedeniyle arkadaşlar çok çok güvenilen yani hiç kendisinden kuşku duyulmayan demektir. Güveni yarattığı gibi imanı da yaratan Rabbimiz, mümin isminin sayısız belirtilerinden biri olarak kalplerimize inanma yeteneği bahşetmiştir ee, demişiz. İsterseniz burada kalalım. Buradan sonrasında bir sonraki sohbetimizde inşallah tamamlayalım. allah Teala... Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail olduğumuz, güvenen, güvenilen insanlar olduğumuz, birbirimizin, burası da çok önemli arkadaşlar, bir başkasının Allah'a güvenmesine vesile olacak, o güveni pekiştirecek, güzel işler başardığımız bir hayat hepimize nasip etsin.